Lâ humme sahla illâ mâ ce'alnâhu Ve ya arkadaşlar. Peygamberimizin veda hutbesi diye anılan haccetül veda haccetül islam haccetül bela haccetül kemal diye isimlendirilen peygamberimizin veda haccında irak buyurdukları sahabesine duyurdukları bir hutbesi var veda hutbesi diye anılır Kardeşlerimizden bazıları bir tanıyalım, şöyle az da olsa bu hutbeyi yakinen bir tanıyalım diye rica ettiler. Biz de inşallah diye söz verdik. Bu haftaki dersimizde inşallah Peygamberimizin bu hutbesini fazla detaya inmeden kısa kısa cümlelerle açıklamaya çalışacağız. Resulullah'ın vefatına tefettüm eden sene, Hac fazlalandı. Allah'ın Resulü ilk ve son olarak hayatında bir defa etmiştir. ve Peygamberimiz ikinci bir hacjetme imkanı bulamamıştır. Arapça "Al Yum Atmantu Lekum Dinekum ve Atmantu Aleikum <Sessizlik> Nigmeti ve Razi ayeti kelimesi de nazır olmuş din tamamlanmış ve siyer müelliflerinin beyanına göre bugünden itibaren Allah'ın Resulü 82 gün yaşamış ve sonra vefat etmiştir. Allah'ın Resulü Nasr Suresinin gelişinden sonra vefatının yaklaştığını anlamış son olarak bütün sahabesine İslam'ın yüce hakikatlerini toplu olarak bir daha duyurmayı murat etmiş. Ve işte hatı veda vedada bir hutbe okumuştur. Arkadaşlar Resul Ekrem İslam inkılap tarihinin bütün insanlığa hitap eden en müjdis konuşmasını, en güzel hitabetini burada yapmıştır. Resul Ekrem'in bu hutbesi kötü bir şirkte, ve diğer Hadis kitaplarında İbn Ömer, İbn Abbas, Câbir radıyallahu anhum gibi birçok sahâbi tarafından rivayet edilmiştir. Fakat bu rivayetler toplu bir halde değildir. Ashabtan her biri ezberleyebildiği kadarını rivayet etmiştir. Sonra hadîcâtul veda hutbesi bir tek hutbe de değildir. Peygamberimiz arafatta Arafa günü, Mina'da bayramın birinci günü, yine Mina'da ya da Müzdelife'de bayramın ikinci günü üç tane hut hutbe irade etmiş. İşte bu üç hutbe birleştirilmiş, tek hutbe halinde bize intikal etmiştir. Arafat meydanında yüz bin civarında Peygamberimizin ashabı toplanmış, Kainat-ı seyyid Fusva isimli devesinin üzerinde yüz bin civarındaki cemaatine bu hutbeyi irak buyurmuştur. Ceril bin Abdullah vasıtasıyla Peygamberimiz sükuneti temin etmiş. Çünkü bu insan meşteri, insan mahşeri arasında Peygamberimizin sesini herkese duyurması imkansızdı. Adeta imkansızdı. Halbuki Allah'ın Resulü sesini, hutbesini herkesin duymasını istiyordu. Celil bin Abdullah vasıtasıyla sütuneti temin etmiş, sonra Allah'ın Resulü çeşitli aralıklarla gül sesli, yüksek sesli münadiler yerleştirmiş, Allah'ın Resulü konuşuyordu tek tek, sonra o münadiler Allah'ın Resulü şöyle buyuruyor diye bir uzaktaki cemaata münadilere Peygamberimizin hütbesini yetiştiriyordu. Bakın, Peygamberimiz sözlerine şöyle başlıyor. Elhamdülillahi nehmaduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu. Allah'ı kendi hamdiyle hamd edelim. Zaten biz hakkıyla Allah'ı övme imkanına sahip değiliz. Hiçbirimiz layıkı veçile Allah'ı övmeyiz. Peygamberimiz buyurur ki Ya Rabbi sen seni nasıl biliyorsan öylece seni överim sen seni nasıl övmüşsen seni öylece över sana hamd ederim sonra Allah'tan yardım dilerim ve Allah'a istifada bulunuyorum ve <gülüyor> netubi günahlarımdan Allah'a tevbe ederim ve ne'udu min şururi enfusina nefislerimizin bizden olanların yakınlarımızın şerrinden Allah'a sığınırım وَمِنْ سَيِّعَاتِ اَعْمَالِنَا Amellerimizin seyyiatından da yine Allah'a sığınırım. Men يَحْدِ اللّٰهُ فَلَا مُظِلَّ <مُضِلَّلَة> Kim hidayette kalmayı istemiş, Allah da onu hidayete ulaştırmışsa, artık onu sapıtacak, hidayetten koparacak, dalalette bırakacak hiçbir güç ve kuvvet yoktur. Yemen يُزْلِلْ fala hadiye. دِيَنَا kim de illa sapıklıkta kalmayı istemişse, dalalette kalmayı istemişse, Allah da onu dalalette bırakmışsa artık onu yola getirecek hiçbir güç ve kuvvet yoktur. Ve aşhedü en la ilahe illallahü vehtahu ve aşhedü enne muhammeden abduhu ve rasuluhu. Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Hatırı kazanılacak, rızası uğrunda terlenilecek, çırpınılacak programı, hayat programı olarak alınacak ve uygulayacak Allah'tan başka Rab, Melik, İlah yoktur. Ve yine ben şehadet ederim ki Allah'ın Resulü Hz. Muhammed Aleyhisselam Allah'ın kulu ve elçisidir. Bakın Peygamberimiz kendi kendine şehadette bulunuyor. <gülüyor> Sonra şöyle buyuruyor. Úsilikum ibadallah, bir Allah. Ey Allah'ın kulları size takvayı tavsiye ederim. Hayatınızın her bir kademesinde Allah'tan çok korkun. Siz ne kadar küçükseniz Allah ne kadar büyükse o kadar korkun. Siz ne kadar fakir Allah ne kadar zenginse o kadar korkun. Siz ne kadar muhtaç Allah ne kadar zenginse Allah'tan o kadar korkun. Size takvayı tavsiye ederim. Ve ehussukum bitaatihi bir de Allah'a taatte Allah'a kullukta devamınızı tavsiye ederim. و اشتقف بالذي هو خير فسترني خيرا acarak başlıyorum amma baht bundan sonra eyüha nas isma'u minni mubayyin lakum ey insanlar arkadaşlar peygamberimizin hutabı tüm insanlara bakın eyüha nas ey insanlar ey beni adam ey eliyle, gözüyle kulağıyla aklıyla iradesiyle Allah'ın dininden sorumlu olanlar Kitap tüm insanlara Peygamberimizin karşısında saf samimi yüz bin ashabı vardı sırf onlara hitap etmiyordu Allah'ın Resulü çünkü din sadece sahabeye gelmiş bir hadise değildi din kıyamete kadar bütün insanları ilgilendiren bir hadiseydi işte Allah'ın Resulü 100 bin civarındaki sahabenin şahsında kıyamete kadar gelecek bütün Müslümanlara, bütün insanlara hitap ediyor. Ey yuhennâs Ey insanlar İsmâ'u minni übeyin lekum Dinleyin size dininizin yüce hakikatlerini anlatayım. Arkadaşlar Allah'ın Resulü hamdele ve salvele'den sonra konum belirler. Konumunu belirler. Bakın şöyle buyurur fani la adri la ali la alqaukum ba'da ami hadha fi mawqifi bilemiyorum belki sizinle bir daha buluşamayacağım bilemezdi Allah'ın resulü ne zaman vefat edeceğini ne zaman öleceğini bilemezdi gerçi şimdi bazı kişilerin ne zaman öleceğini bildiği iddia edilir belki onlar peygamberimizden çok daha değişik merkezeye sahip de onun için. Çok saçma tabi. Bir insanın ne zaman öleceğini bilmesi mümkün değil. Bakın Allah'ın Resulü'nün ifadesi çok açık. <gülüyor> Bilemiyorum. Belki sizinle bir daha buluşamayacağım. Bu konumdan, bu yerden, bu zamandan, bu seneden sonra belki size mülaki olamayacağım. Çarşınızda, pazarınızda beni bulamayacaksınız. Savaş alanlarınızda beni göremeyeceksiniz. Ziyaretime geldiğinizde, sormak için geldiğinizde, görmek için geldiğinizde belki beni bulamayabilirsiniz. İşte bu konum tespitinden sonra Allah'ın Resulü bakın şöyle buyuruyor. Ey insanlar! İnne dima'ekum ve emvalekum haramun aleykum. اِلَا اَنْ تَلْقَوْ رَبَّكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا fi شَهْرِكُمْ هَذَا fi بَلَدِكُمْ هَذَا Ey insanlar! Şu günleriniz, içinde bulunduğunuz şu aylar, şu üstünde yaşadığınız belde nasıl mukaddes bir beldeyse, nasıl hürmete layıksa bilesiniz ki mallarınız ve canlarınız da birbirinize karşı öylece muhteremdir öylece mukaddestir, öylece haram kılınmıştır. <gülüyor> Arkadaşlar, Müslümanın malı Müslümana haramdır. Kim ona saldırırsa İslam harekete geçer. Müslümanın canı ve kanı Müslümana haramdır. Kimse onu dökemez. Kim Müslümanın canına kastederse, kanını dökmeye kastederse, İslam harekete geçer. Çünkü yeryüzünde dinin yaşanması müminin varlığına bağlıdır. Bakın Kur'an-ı Kerim'de bir ayeti kerimesinde Rabbimiz şöyle buyurur. وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا Kim dünyada bir mümini öldürürse sanki bütün insanlığı öldürmüş gibi Allah katında günah kazanır. Neden? Arkadaşlar bir daha söyleyeyim bu cümleyi, çünkü yeryüzünde dinin yaşanması müminin varlığına bağlıdır. Şöyle açıklayayım, eğer yeryüzünde bin mümin varsa bin müminlik bir din var demektir. Eğer yeryüzünde bin bir mümin varsa bin bir müminlik bir din var demektir. Öyleyse Müslümanı öldürmek demek, yeryüzünde dini eksiltmek demektir. Yani Müslümanın kanını akıtmak, onun Allah'a kulluğunu bir noktada kesmek, Müslümana işlenecek en büyük zulümdür. İşte onun için Rabbimiz buyurur ki وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا فَتَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا Kim bir mümini öldürmüşse, sanki yerdeki bütün insanları öldürmüştür. Allah'ın Resulü, bunları tebliğ ettikten sonra yüz bin civarındaki cemaatine şöyle bir sual tevcih etti. Ben vazifemi yaptım mı size ey ashabım? Ben İslam'ı tebliğ ettim mi size? Yarın muhakeme-i Rabbim beni sizden soracak. Nasıl şahitlik yapar mısınız? Ben vazifemi yaptım mı? Ben bana gelen dini size anlattım mı? İslam'ı tebliğ ettim mi, duyurdum mu size? Arafat meydanı gürley verdi bir anda. Elhak vazifeni yaptın ya Resulallah. Yemedin, içmedin bize hakkı anlattın ya Resulallah. Gece uykunu, istirahatını terk ettin, bize İslam anlattın ya Resulallah. Çileş çektin, sıkıntı çektin, istirahatını, uykunu kaybettin, unuttun kendini, bize hak ve anlattın ya Resulallah. Biz Rabbimizin huzurunda sana şahitlikte bulunacağız deyince Allah'ın Resulü yaşlı gözlerini semaya dikti, şehadet parmağını kaldırdı, şöyle diyordu. Allahümme şahit, Allahümme şahit. Ya Rabbi sen şahit ol, bak bunlar şahittir benim İslam'ı anlattığıma, tedbir ettiğime bunlar şahittir. Sen de şahit ol ya Rabbi diye Allah'ı şahit tutuyordu. Bakın bundan sonra şöyle buyurdu. فَمَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ اَمَانَةٌ فَلْيُؤَدِّهَا اِلَى مَنِكْ كُنِنَهُ عَلَيْهَا Kimin yanında ey insanlar, ey Müslümanlar, kimin yanında bir emanet varsa onu sahibine iade etsin emaneti sahibine teslim etsin. Yani emaneti yanında götürmesin. Neydi bu emanet? Allah size el mi verdi? O bir emanettir. Onu sahibinin razı olacağı yerde kullanın. Onu sahibine iade edin. Allah size ağız mı verdi? Onu sahibinin, emanetin sahibinin razı olacağı yerde kullanın. Yani vahyin sözcülüğünde kullanın. Ayet ve hadis anlatmada, İslam'ı arz etmede kullanın ağızlarınızı, böylece emaneti ehline tevdi edin. Allah size göz mü verdi? Onu sahibinin razı olacağı yerde kullanın, emaneti ehline teslim edin. Allah size kulak mı verdi? Onu sahibinin razı olacağı yerde kullanın. Allah size ilim mi verdi? Onu sır kötü gibi toprağın altına götürmeyin, birilerine anlatın, buyurun, emaneti ehline iade edin. Allah size akıl mı verdi? Onu Allah'ın razı olacağı yerde kullanın, emaneti ehline verin. Allah size çocuk mu verdi emanet olarak? Ona Müslümanca bir isim verin, ona Allah'ın ve Peygamberin istediği biçimde bir eğitim verin, onu cennete hazırlayın, böylece emaneti ehline tevde edin. Allah size bir kadın mı verdi? Onu Kur'an'la, sünnetle, Peygamberle, Allah'la tanıştırın, cennete hazırlayın. Ona Allah'ın ve Peygamber'in istediği muameleyi yapın, emaneti ehline tevdi edin. <gülüyor> Ey insanlar, kimin yanında bir emanet varsa, onu emaneti ehline sahibine teslim etsin. Ve inne ribal cahiliyeti madduun, şunu da bilesiniz ki, cahiliye sisteminin gereği olan riba ayetlerimin altındadır. Riba kaldırılmıştır. O sistemin cahiliyet sisteminin gereği olan faiz kaldırılmıştır ayağımın altındadır. Ve inne evvele riba ebde'u bihi riba ammi el-Abbası ibn-i Abdülmuttalip ilk kaldırdığım riba da amcam Abdülmuttalip oğlu Abbas'ın ribasıdır. Sonra buyurdu ki ve inne dima'el cahiliyeti mevdu'atun bir <gülüyor> de cahiliyetten gelme kalma kan davaları da ayağımın altındadır. O da kaldırılmıştır. Ve inne evvele demin nebdeu bihi amir ibni Rabiat ibn al Haris ibni abdülmuttalif. O da peygamberimizin bir başka akrabasıydı. Kan davaları da ayağımın altındadır. İlk kaldırdığım kan davası da yine Rabiat ibn al haris ibni abdülmuttalif. Peygamberimizin yakın akrabalarından onun kan davasını kaldırdım buyuruyor. Arkadaşlar, Allah'ın Resulü İslam'ı yaşamaya en yakın çevresinden başlıyor. En yakın akrabasından başlıyor. Öyleyse, biz de önce kendimizden başlayacağız. Ne yapacaktık? Az yemek mi? İnsanlara az yemelerini mi tavsiye edeceğiz? Önce kendimizden başlayalım. Az uyumak mı? Önce kendimizden başlayalım. Birilerine, çocuklarına Kur'an ve sünneti duyurmalarını mı isteyeceğiz, tavsiye edeceğiz? Önce kendimiz bir başlayalım. Hanımına her gün bir ayet anlat mı diyeceğiz birilerine? Önce kendimizden başlayalım. İşte Allah'ın Resulü önce kendisinden, çevresinden en yakın akrabalarından başladı. Sonra bakın şöyle buyurdu. وَاِنَّ وَا مَاْفِرَ الْجَاهِلِيَّتِ مَوضُعَةٌ غَيْرَ الصِّدَانَةِ وَالسِّقَايَةِ Bilesiniz ki cahiliyenin tüm çeşitleri, tüm cahili sistemler ve tüm cahili anlayışlar, cahiliyenin tüm adetleri, töreleri, örfleri, an aneleri, anlayışları, tüm cahili metotlar kaldırılmıştır ayağımın altındadır. Gayre sidaneti ve sikayeti, cahiliye döneminden devam edip gelen sidane ve sikaye müstesna o ilişkin iki görevdi. Birisi çabeyi i Muazzama'ya ziyaret maksadıyla gelen ziyaretçileri doyurma, öbürü de sulama. İşte bu iki adetin törenin dışında cahiliyeden intikal eden bütün adetler, bütün metotlar, bütün anlayışlar, bütün tarzı telakkiler ayağımın altındadır. Kandırılmıştır. Ve'l-amdu <Sessizlik> Bilerek adam öldürme öldürmeni gerektirir. Bilerek adam öldürme kısası gerektirir. Arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz bir ayet-i buyurur ki وَلَكُمْ fil الْقِصَاصِ hayatun يَا اُنِ Ey akıl sahipleri düşünürseniz, idrak ederseniz bilesiniz ki kısasta sizin için hayat vardır. Kısasta sizin için hayat vardır. Kısas nedir? diş kıranın dişi kırılır, göz çıkaranın gözü çıkarılır, adam öldüren öldürülür. İşte bunun adına kısas denir. Rabbimiz buyurur ki ayet kerimesinde, düşünürseniz eğer idrak ederseniz, anlarsınız bunu, kısas da sizin için hayat vardır. E ben birini öldürdüm, ben de öldürüleceğim. Ben birinin dişini kırdım, benim de dişim kırılacak. Bunun hayat neresinde diye, düşünürsünüz, belki anlayamazsınız. Ama arkadaşlar, Düşünürseniz kısasta hayat vardır. Kimin için hayat vardır? Öldüren için hayat vardır. Neden? Çünkü öldüren kendisine kısas tatbik edildiği zaman tevbe imkanı bulmuştur. Affa mazhar olmuştur. Öbür tarafta cennete gidecek. Hayat yak hakkını kazanmıştır. Eğer o adam cennete değil de cehenneme gitseydi yani öldüren adama kısas uygulanmasaydı, dünyada şiddet cezasını çekmeseydi, affedilmeseydi, cehenneme gidecekti. Cehenneme hayat demez Allah. Sümme la yamutu fiha la yahya. Cehenneme gidenler ne yaşayacaklar, ne de ölebilecekler. Ona yaşamak da denmez, ona ölmek de denmez. İşte adam cehennemden kurtulup cennete gittiği için hayatya takını kazanmıştır. Demek ki öldüren kişi için hayat vardır. Sonra geride kalanlar için hayat vardır. Ölen kişinin akrabaları istirahata kavuşmuştur. Sükunete ermiştir. İntikam duyguları yok olmuştur. Çünkü katil şu an cezasını çekmiştir. Halbuki öyle olmasaydı o zaman onlar huzursuz olacaktı. Bir ona çıkacaktı, bir yüze çıkacaktı. kan davaları peş peşe takip edecekti. İşte onun için hayat vardır. Kimin için ölenin ailesi ve çevresi için yine kısasta hayat vardır kimin için toplum için neden çünkü arkadaşlar bir toplumda şu ayeti kerime uygulansa yani kısas uygulansa diş kıranın dişi kırılsa göz çıkaranın gözü çıkarılsa adam öldüren öldürülse o toplumda ölüm hadiseleri sıfıra inecektir o toplumda insan kıymet kazanacaktır eğer şu ayeti kerime uygulanmadığı zaman işte görüyoruz, eller rahat tetiğe gidiyor. Adam diyor ki, ya işin sonunda ölüm yok ya diyor, birini öldürürken işin sonunda ölüm yok ya diyor, üç beş sene yatar, beş on sene yatar, çıkarım diyor. Değil mi? Birinin dişini kırdıysam, birinin gözünü çıkardıysam benim gözüm de çıkarılmaz ya, benim dişim de kırılmayacak ya, birkaç sene yatar, çıkarım diyor. Ve insan arkadaşlar o toplumda ucuzlar, ucuzlar. Yüz bin lira için adam öldürülür. Bir tavuk kadar insanın kıymeti kalmaz. Fakat şu kısas uygulansaydı, eller rahat tetiğe gitmeyecekti. Bir adam, bir adamı öldürmeye teşebbüs edersem, durup bir değil. Yahu, bu işin şakası yok. Sonunda ölüm var. Eğer ben bunu öldürürsem, beni de öldürürler. Eğer ben bunun dişini kırarsam, kazara, benim dişimi de kırarlar. Eğer ben bunun gözünü çıkarırsam, benim gözde gider diyecek ve eller rahat tetiğe gidemeyecek koskoca Osmanlı Devleti'nde 600 sene, belki şu anda yaşadığımız Türkiye'nin 10-15 misli büyüklüğünde bir ülke düşünün, 600 senede kıtal hadiseleri 9-10'u geçmiyor. 600 senede 9-10 öldürme olayı var. Hepsi bu kadar. Niye? Çünkü kısas uygulanıyor ya. İşte arkadaşlar Rabbimiz buyurur ki ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب Eğer akl eden düşünürseniz kıssas da sizin için hayat vardır peygamberimiz de buyuruyor ki wal amdu Bile adam öldürme kısası gerektirir sonra devam ediyor Allah'ın resulü ve şibhul amdi ma kutile bil asa vel hajar ve fihi فَمَنْ زَادَ فَهُوَ مِنْ اَهْلِ الْجَاهِلِيَّ Ama bilerek adam öldürme olmaz da amde benzer, kasla benzer <gülüyor> taşla ya da bir sopayla adam öldürülmüşse وَفِيهِ مِئْتُ بَعِينٍ Onda da yüz deve diyet vardır. Bakın bu öldürmede kasıt yok. Öldürücü aletlerle, bıçakla ya da tabancayla değil de taşla sopayla. Mesela bir adam bir adama bir taş attı. Öldürme niyetiyle değil. Fakat adamın kulak tozuna denk geldi ve adam ölüverdi. Bir adam bir adama öldürme niyetiyle değil ama bir sopa vurdu, bir değnek vurdu. Adamın kötü bir yerine denk geldi ölüverdi. Ya da bir adam bir yere bir çukur kazdı. Öldürme niyetiyle, kusur kurma niyetiyle değil. Fakat bir Müslüman da oradan geçerken o çukura düştü öldü. Ya da trafik kazasıyla öldü. İşte bütün bu öldürmeler hatayla öldürmelerdir, kazayla öldürmelerdir. İşte bunda da ölenin ailesine yüz deve vardır, diyor Peygamberimiz. Peki kim ödeyecek bu yüz deveyi? Öldürenin akrabası ödeyecek. Yani öldüren katilin tüm akrabalarına hay edilir bu yüz deve miktarındaki para hepsi bunu ödemek zorunda. Niye? Çünkü o adamı tüm akrabaları terbiye edememiş. O adamı ıslah edememiş. Bir adam bozulmuşsa, bir adam bu hata işleyecek kadar eğitilmemişse, tüm akilesi, tüm akrabası onun eğitiminden sorumlu olduğu için, o yüz deve miktar para tüm akrabalarından alınır, öldürülenin ailesine verilir. Biz buna diyet diyoruz. Öyleyse ey Müslümanlar, zulmetmeyin, zulmü de sineye çekmeyin. Zulmetmeyin. Yüzünüz yettiği halde birilerine zulmetmeyin. Bir de zulme rıza göstermeyin. Zulmü sineye çekmeyin. Kendiniz zulmetmediğiniz gibi eğer çevrenizde zulüm varsa o zulmü def adına bir araya gelin, bir cemaat oluşturun, zulmü def adına bir çilenin, bir çırpınışın, bir gayretin içine girin. Ey insanlar! اِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يَيْسَ اَنْ يُعْبَدَ fi, أَرْضِكُمْ هَذِهِ Bilesiniz ki, ey insanlar, şeytan sizi kullanmaktan, sizi kul köle edinmekten ümidini kesmiştir artık. Sizi kullanmaktan, sizi kendisine kul köle edinmekten şeytan artık ümidini kesmiştir. اَمَّا وَلَكِنَّهُ رَضِيَا اَنْ يُطَاعَ ف۪يمَا سِوَ ذَلِكَ ne fi فِي عَمَالِكُمْ Ola, kul köle olmanızın dışında şeytan bazı konularda sizin kendisine itaat etmenize de razıdır, ondan da hoşlanmaktadır. Öyle ameller var ki siz o amellere ciddiyet affetmezsiniz, küçük zannedersiniz ama o küçük günahlarda şeytana itaat etmeniz dahi şeytana yetmektedir. Arkadaşlar, tabiinden gözet öyle diyor. Şimdi siz öyle günahlar işliyorsunuz ki, çok küçük zannediyorsunuz o günahları. Hiç ehemmiyet atletmiyorsunuz. Fakat biz Peygamberimiz zamanında, biz bu küçük günahları büyük günah olarak bilirdikler. İşte diyor ki kâinatın seyidi, şeytan sizi kullanmaktan bu arzda, sizi köle edinmekten, pul edinmekten ümidini kesmiş bir ama... Tek çok küçük zannettiğiniz günahlar işleyerek kendisine itaat etmeniz de şeytanı tatmin etmektedir, şeytanı razı etmektedir. Şeytanın, demin kardeşimizin sorusuyla birazcık yaklaştık. Müslümana yaklaşma yollarıyla kafire yaklaşma yolları farklıdır. Yani şeytan Müslümana değişik bir kılıkla yaklaşır, kafire değişik bir, değişik bir kimlikle yaklaşır. Kafirin Türünde devamını ister, kafirin İslamla tanışmamasını ister, Müslümanın da İslam'a yaklaşmamasını ister. Aman Müslüman, Müslümanım desin yetsin, Kelime-i şadeti bilsin yetsin, babadan adana aradan gördüğü kadar Müslümanım desin, onu yaşasın. İslamla tanışmasın, Kur'an ve Sünnetle tanışmasın diye şeytan mücadele verir. Becerebilirse Müslümanı irtidat ettirir. Eğer gücü olsa şeytanın becerebilirse. ...Müslümanı şirke düşürür. Arkadaşlar... ...Şeytan insana yaklaşırken... ...Allah'ı dinleme. Kimmiş o Allah? Onun emirlerine asi gel. Onun dediklerinin zıttını yap. Çatır on, Allah'a kulluktan çıkıver diye yaklaşmaz. Eğer böyle gelse insana... ...böyle yaklaşsa... fıtratın şeytan olduğu anlaşılacak... ...ve insanlar onu reddedecek. Bunun korkusu içinde olan şeytan... ...bunu çok iyi bilen şeytan... ...öyle yaklaşmaz de etmeye çalıştım insanda iki kanaat var ya birinci kanaati tölpüleyi yok edip insandaki ikinci kanaati ya da ikinci imanı kuvvetlendirme adına gelir hani dedim ya insanda iki tür kanaat vardır bir namaz kılmamız gerektiğine dair bizde bir iman var değil mi? nereden geldi bu? Allah'ın kitabından, peygamberin sünnetinden kılmak zorundayız bizde böyle bir iman var namaz kılmak zorundayız Bizde ikinci bir kanaat daha var. Namaz kılmadan da yaşanabilir. Hani filan filanlar namaz kılmıyor da dünya başlarla mı göçtü sanki? Bu kesin değil. Yani namaz kılmadan da yaşanabilir diye bizde ikinci bir kanaat var. Arkadaşlar bu birinci kanaat, ikinci kanaatimize kalip gelirse biz namazı kınarız. Ama yo ikinci kanaat, birinci kanaata kalip gelirse biz namazı kılmayız mesela ilim öğrenmek zorunda olduğumuza dair bizde bir iman var değil mi? İlim öğrenmek zorundayız. Nereden öğrendik? Allah'ın kitabından, peygamberin sünnetinden. Beşikten mezara kadar ilim öğrenmek zorundayız. Bildiklerimizle yetinmemek zorundayız. Bildiklerimizle amel ederken her an yeni yeni şeyler öğrenmek zorundayız. İşte bu bizde bir imandır. İlim farzdır ilim öğrenmek zorundayız. Bu bizim birinci imanımız, birinci kanaatimiz. Bizde ikinci bir kanaat daha var. İlim öğrenmeden de yaşanabilir. Bak piyasada yığırlarla ilim öğrenmeyen insanlar, bunlar da işte mutlu yaşayıp gitmektedir diye bizde ikinci bir kanaat daha var. İşte bu ikinci kanaat, birinci kanaatimize kalip gelirse, şimdi yaptığımız gibi yaparız, ilim öğrenmekten vazgeçiveriz. Ama birinci iman ikinci kanaate kalip gelirse, şimdi yaptığımız gibi yapmayız, sürekli ilim öğrenmek zorunda kendimizi hissederiz. Demin de söyledim ya, her amel bir imanın sonucudur salih bir amel, salih bir imanın sonucudur. Salih olmayan bir amel de salih olmayan bir imanın sonucudur. Mesela içki içen bir adam, içki içilebileceğine dair bir iman, bir kanaat taşıdığı için içi içmektedir. Zina eden bir adam, zina edilebileceğine dair için, içinde bir kanaat, bir iman taşıdığı için zina yapmaktadır. Çırılçıplak sokağa çıkan kadın, öyle amel bir imanın sonucudur. İşte diyor ki Allah'ın Resulü size şeytan böyle yaklaşır. Eyühennas. İnme'n nasiu ziyadetu fil kufri. Yudlu bihi'llezine safru yuhallunuhu aman ve yuharrimunuhu aman li yuwati ma harramallah. Ve inez zamana كَهَيْئَةِ يَوْمِ خَلَقَ اللّٰهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاِنَّ اِبْتَةَ الشُّهُورِ عَنْدَ اللّٰهِ فْنَا şehren, شَهْرًا ف۪ي كِتَابِ اللّٰهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ Aynı zamanda Tevbe suresinde bir ayet-i bu. Peygamberimiz de hutbesini almış. Arkadaşlar buyurur ki, Ayların zamanını değiştirmek küsürdür. Allah katında aylar bellidir. Dünyanın neresine giderseniz gidin, Arjantin'de, Şili'de, Japonya'da, Çin'de, Maçin'de, Mançurya'da, dünyanın neresine giderseniz gidin, aylar on Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günden beri bu böyle deveran edip gelmektedir. Sonra diyor ki Peygamberimiz, işte bu zamanı değiştirmek, ayların zamanını değiştirmek küfürde ziyadeliktir. Arkadaşlar, müşrikler ayların zamanını değiştirmişler. Kafirler ayların zamanını değiştirmişler. Böylece sapmışlar ve sapıtmışlar. Mesela haram ayların zamanını değiştirmişler. Bazen tehir etmişler bir yıl o ayları helal kabul etmişler yapmaları gereken bir takım işlerini yapma adına bir yılda haram kabul etmişler bazen haç ayı yaz günlerine dek gelmiş kış günlerine almışlar demişler ki bu yazın sıcağının altında haç yapılmaz meşakkate sokmayalım insanları bu haç ayını haç aylarını işte kış günlerine alalım demişler zamanı değiştirmişler Hristiyanlarda da aynı şeyi görüyoruz. Hani Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerime vardı. Ya eyellezine amanu kutiba aleykumus siyamu kama kutiba alellezi min qablikum. Ey müminler sizden öncekilere farz kılındığı gibi oruç size de farz kılınmıştır. Bakın bu ayet-i kerimeden anlıyoruz ki izden öncekilere yani Yahudi ve Hristiyanlara da Allah orucu farz kılmıştır. E bakıyoruz ki bugün Yahudi ve Hristiyan'ın hayatında oruç diye bir şey yok. Ne oldu bu oruca? Zamanını değiştire, değiştire, değiştire arkadaşlar insan eli deye, deye, deye reforma tabi tutuna tutuna onların hayatında oruç kalmadı. Bakın şöyle kısaca az edeyim. Bir ara Ramazan yaz günlerine denk geldi. Hristiyanlık dünyasında sıcak günlere denk geldi. Papazlar toplandı dediler ki Yahu bu sıcağın altında oruç tutulmaz. Ne yapalım? Biz bu orucu kış günlerine alalım. Kısa ve serin günlere alalım. 10 günde oruca ilave edelim keffaret olarak. Dediler kış günlerine aldılar. Zamanı değiştirdiler. Oruca 10 gün ilave yaptılar. Orucu 40 güne çıkardılar. Sonra bir papaz hastalandı. Meşhur bir papaz hastalandı. Dua etti. Nezir de adakta bulundu. Dedi ki ya Rabbi eğer bana şifa verirsen oruca on günde ben ilave edeceğim dedi. Allah ona şifa verdi. Tüm Hristiyanlık dünyasına ilan etti. Etkili yetkili bir adamdı. Orucu 50 güne çıkardı. Sonra bir daha toplandı papazlar. Bakın insan eli değdikçe silale müdahale edildikçe Allah'ın tespit ettiği zaman değiştirildikçe oruç nasıl kuşa dönüyor. Bir daha toplandı Hristiyanlar dediler ki Ya bu böyle olmuyor. Peş peşe oruç sıkıntı veriyor. Ne yapalım? Bir senenin içinde 52 hafta var. Biz her haftanın bir gününe bu orucu kaydıralım. iki günde ilave edelim. 52 gün olsun, zarar yok. Dediler ve senin içindeki her bir haftaya girer oruç kaydırdılar. Orucu da 52'ye çıkardılar. Sonra bu da zor geldi. Bir daha toplandı papazlar. Dediler ki ya bu oruçtan maksat perhizdir. E şöyle ağır yemekleri yemeyelim. Et yemeğini mesela tatlı yemeyelim. Bunun dışındaki yemekler serbest olsun. Oruçtan maksat perhizdir. dediler. Hatta tartışıldı balık et midir değil midir diye. Dediler ki balık etten sayılmaz balık yenmeli. Balığın dışındaki etler yenmemeli. İşte şarap içilmemeli. Şu şu şu, şu yemekler yasak. İşte arkadaşlar ben uzun bir süre Almanya'da kaldığım için biliyorum, onların hayatında fastın diye haftanın bir gününde bir oruç vardır. Kuşa dönmüş bir oruç, kuşa dönmüş. Allah diyor ki, Ya eyyühellezine âmenû, kutibe aleykumus siyamû, kemâ min sizden öncekilere farz kılındığı gibi, Oruç size de farz kılındı diyor Allah bize. Demek ki bizden öncekilerin, Yahudi ve Hristiyanların hayatında oruç varmış ama insan eli diye, diye, reforma tabi tutula tutula oruç onların hayatında işte bu hale gelmiş. Arkadaşlar bu zamanı değiştirme adet haline gelmiştir. Mesela zaferler hep yaza denk getirilir bahara. Kış gününde savaş olmaz çünkü. Yok ya, niye olmasın? Kışın da savaşmıştır ama kışın tören düzenlemek zor olduğu için zaferlerin zamanı hep yaz gününe bekletilir. Sanki bütün savaşlar yaz gününde yapılmış. İşte arkadaşlar, tüm müflik sistemlerde bu zamanı değiştirme vardır. Arkadaşlar, zamanı değiştirme deyince oruç zamanını değiştirme, namaz zamanını değiştirme, kazanma zamanını değiştirme, harcama zamanını değiştirme, okuma zamanını değiştirme. Ne zaman okunacaktı? Müddessir suresinde Allah anlatıyor, gece yarısından sonra okunacaktı. Ne okunacaktı? Allah'ın kitabı okunacaktı. Fakat biz şimdi, yatsıdan sonra bak okuyoruz. Bu fıtrat değil esasen. Bu da zamanı değiştirmedir. Öğrenme zamanını değiştirme, ziyaret zamanını değiştirme, yatma zamanını değiştirme kalkma zamanını değiştirme hatta itikaf zamanını değiştirme. latif olsun diye söylüyorum. Bugün Müslümanların çoğu itikaf zamanını bile değiştirdi. Eskiden Ramazan'ın son 10 günü mescide çekilirdi peygamberimiz ve Müslümanlar. Mescitte itikafa girerdi. Şimdi arabasına atlayan Müslüman Akdeniz'de itikafa giriyor. Akdeniz'de giriyor itikafa. Kuyo çadırı denize karşı itikafa orada giriyor. Ey ey insanlar, devam ediyor peygamberimizin hutbesi. İnne li nisa ikum aleyhinne hakkun. Bilesiniz ki kadınlarınızın sizin üzerinizde, sizin de karılarınızın üzerinde hatlarınız vardır. Lekum <gülüyor> aleyhinne, sizin onların üstündeki hatlarınıza gelince, Allāh yutīne furuşakum uyraqum. Birinci hakkınız sizin yataklarınızı sizden başkasına cihet Yani sizin tertemiz yataklarını başka erkekleri almamak, zina etmemek. Wala tudkhilna ahadan takrahunahu buyutakum illa bi'iznikum. <Sessizlik> Bir de sizin sevmediğiniz, hoşlanmadığınız kişileri sizin izniniz olmadan evlerinize almamak. Arkadaşlar bir kadın, kocasının izni olmadan anasını bile evine alamaz, kendi anasını. Babasını bile evine alamaz, kız kardeşini, oğlan kardeşini dahi evine alamaz. Evet, bir koca karısını babasıyla anasıyla görüşmekten men edemez, görüştürmek zorunda. Ama eğer babası Şinto ise, anası Budist ise, ya da babası anası Hristiyan ise, ya da İslam'ı yaşamayan birisi ise kendi bilgisinin dahilinde hanımıyla onlar görüşünce onun imanına, kadının imanına tesir edeceklerse, bir Müslüman yalnız başına onun, o karısının anasıyla babasıyla görüşmesini yasaklayabilir. Kendi bilgisi tahtında, kendi görgüsü müşahadesi altında babasıyla, anasıyla hanımını görüştürür. وَلَا <gülüyor> يَعْكِينَ <gülüyor> bir de fahşada, hattı aşan bir davranışta bulunmayacaktır kadınlar. Sâin faal eğer kadınlar şu yukarıdaki saydığımız hususlara riayet etmezlerse derse, kat en ve en ve Onları hırpalamanıza Hicret etmenize, yani yatakta hicret etmenize, bir de yaralamamak kaydı şartıyla, iz bırakmamak kaydı şartıyla, yüzlerine vurmamak kaydı şartıyla kadınlarınızı hafifçe dövmenize Allah izin vermiştir. Şu yukarıdaki hususlara riayet dersem. Arkadaşlar hicret evde olacak aynı evin içinde başka odaya kadın gönderilmez. Yatakta hicret edeceğiz ya, aynı evin içinde başka odada hicrete mahkum edilmez kadın. Aynı evde, aynı odada, hatta aynı yatakta yatılacak beli ve sırtı, karısının beliyle sırtıyla sohbet ederken, arzı sohbetten iraz edecek. Yüzü sohbetten iraz edecek. Yani sırtını dönecek. İşte, Yatakta hicretin manası budur. Başka bir eve gönderme karıyı, kadını, ya da aynı evin içinde başka bir odada yapmaya zorlama, ya da aynı odanın içinde başka bir yatakla yapmaya zorlama, bu yoktur. Aynı yatakta, beli, sırtı, kadının sırtıyla sohbet ederken, arzı kadınla sohbet etmeyecek, iraz edecek. Bir de, yaralamamak kaydı şartıyla, iz bırakmamak, yüze vurmamak kaydı şartıyla, kadını, dövmeye arkadaşlar peygamberimiz izin vermiştir. <gülüyor> Ondan sonra bakın şöyle buyuruyor peygamberimiz <feynintaheyne> eğer kadınlarınız bu tedbirleri aldıktan sonra vazgeçerler, o yukarıdaki sayılan kötü huylarından vazgeçerler, son verirler ve <feynintaheyne> etalekum size de itaate başlarlarsa sağalıklarını rizihunla ve kisvetuhun bil O zaman ma'ruf ölçüler içinde yani bilinen örf ve adetler içerisinde onların doyurulmaları gereken bölgelerini doyurmak ve giydirmek zorundasınız. Kadınların doyurulması gereken arkadaşlar bölgeler bellidir. Bir kafa Allah'a götürücü bilgiyle doyuracak. Yani her birerimiz kadınlarımızın kafasını Allah'a götürücü bilgiyle doyurmak zorundayız. Sonra kalp, kadınlarımızın kalbini Allah'a götürücü imanla doyurmak zorundayız. Bundan son. Kadınlarımızın midesini de Allah'ın helal kıldığı rızıkla doyurmak zorundayız kadınlarımızın doyurulması gereken dördüncü bölgesini de doyurmak zorundayız. Çünkü kadına kadınlığını unutturmak ona yapılan en büyük zulümdür. Sonra devam ediyor bakın Allah'ın Resulü: "İnne men nisa'e 'endekum amanan la yamlikne li'enfusihinne şey'en. Ahaztumuhunna bi emanetillah ve stahlaltum furucehunne bi kelimetillah. Fettakullaha fi'n nisa'" Ey Müslümanlar! Bilesiniz ki kadınlarınız sizin yanınızda emanettir. Siz onları Allah'ın kelimesiyle emanet aldınız. Sonra onların feslerini Allah'ın kelimesiyle yani nikahla kendinize helal kıldınız. Öyleyse kadınlar konusunda Allah'tan çok korkun. O emanete riayet edin. Arkadaşlar, bilesiniz ki Kadınlarınız bütün uzuvlarıyla sizin emanetinizde. Mesela eliyle, ayağıyla, gözüyle, kulağıyla, midesiyle, felciyle bilesiniz ki kadınlarımız sizin emanetinizdedir. Bakın, gözüyle kadınlarımız sizin emanetinizde. Şöyle diyemezsiniz, hanım sen gözünle beraber benim emanetimdesin. ...bir yıl bak izin veriyorum... ...bir yıl o gözü kullanmana müsaade ediyorum... ...bir yılın sonunda gözünü kullanmayacaksın... ...demek zulümdür değil mi? Kadının o uzvunu kullanmasını engellemek zulümdür. Mesela... ...kulağını iki sene kullan... ...izin veriyorum... İki sene sonra artık kulağını kullanmana izin vermiyorum... ...bir şey duymayacaksın demek... ...zulümdür değil mi? Aynen bunun gibi... ...fercini üç sene kullan... ...yani iki tane çocuk dünyaya getir... Artık ondan sonra fercini kullanmana izin vermiyorum. Üçüncü çocuğa izin vermiyorum demek de zulüm değil mi? O azası da bizim emanetimizde. <gülüyor> Arkadaşlar çaya ziyade olsun ama evlada ziyade olmasın. Bir yere gidiyoruz. Bir Müslüman kardeşimiz bize bir çay ikram ediyor. Ziyade olsun diyoruz değil mi? Bir kahve ikram ediyor. Ziyade olsun. Allah ziyadesin diyoruz ama Çocuk için hiç Allah ziyadesin diyen yok. Öyle değil mi? İki çocuk yeter diyoruz, ama ziyade olmasın, çoğalmasın. Arkadaşlar çocuk bir sonraki neslin dini yaşaması için istenir, dinin unutulmaması için, dinin bitmemesi için istenir. Bir de Peygamberimizin ümmetinin çoğalması için istenir. Biri şöyle demiş: Neslinden geleni bilseydi Adem. ...almadan boşardı Havvay... ...demiş. Neslinden geleceği bilseydi Adem... ...almadan boşardı Havvay. Çok saçma. Efendim, işte... ...neslimizden ne geleceğini bilmiyoruz. Çocuklarımız hayırlı mı gelecek, hayırsız mı gelecek... ...bilmiyoruz. Onun için iki çocuktan fazla çocuğa gerek yoktur. Ama iki çocuktan fazla yapmayın. İşte eğitimine dikkat edemezsiniz... ...besleyemezsiniz... ...hakkını veremezsiniz. Ya sanki... İki çocuklular hep iyi mi eğitmiş? Bir bakın piyasaya. İki çocuklular çocuklarını iyi mi eğitmiş sanki? Ya da iki çocukların karnı hep doymuş mu? İki çocuklular hep iyi mi okutmuş çocuklarını? Ya da arkadaşlar adam diyor ki aman ha iki çocuktan fazla yapmayalım hakkını veremeyiz sorumluluğu var. E ikinci dükkanı açarken hakkını veriyor mu adam ki açıyor ikinci dükkanı? Üçüncü arsaya alırken hakkını verebiliyor musunuz ki? Üçüncü arsanın peşindesiniz. O konularda hiç hakkını verdik mi vermedik mi düşünmüyoruz ama... ...bir koltuğa sekiz karpuzu sığdırmaya çalışıyoruz ama... ...çocuk konusuna gelince aman iki çocuktan fazla yapmayalım, hakkını veremeyiz. Çok saçma bir şey ya. Arkadaşlar, Hatice anamız dünyadaki kadınların en azizesi, en üstünü, en teslimi, en müttakısıydı. 40 yaşında evlendiği peygamberimize o yaştan sonra 6 tane çocuk verdi. 40 yaşından sonra düşünün ya. Ama ilim bugün 35 yaşından sonra kadının çocuk yapmasını yasaklamıştır. Niye? E canım kadın vücutunu bozmamalı ya. İlaç rahat soyunacak ya kadın. Nasıl rahat ya? Vücutu bozulmuşsa nasıl göstersin vücutunu tüm insanlara? Caddede, piyeste, piyasada nasıl dolaşabilirsin kadın ya? Vücutunu bozmamalı. 35 yaşından sonra kadın doğum yapmamalı. Eğer kazara hamile falan kalmışsa aman ha vücutu bozulmasın diye sezeryanla çocuk alınmalı, ameliyatla alınmalı. Eğer kazara çocuk yapmışsa israfa boğulmalı. Şunlar yapılmalı, şunlar alınmalı, şu keizdi, şu bilmem neydi diye israfa boğulmalı kadın doğum yaptığına bin pişman edilmeli. Bugünün düzeni bu ya. Ve arkadaşlar işte bu kadını ezmedir. Şu cümleni iyi anlayın. Kadını fıtratından uzaklaştırmak yani kadının doğum yapmasını engellemek. iki senede bir, bir senede bir doğum yapabilecek kadının doğum yapmasını engellemek kadına en büyük zulümdür. ...ve kadını en büyük ezmedir. Niye? Çünkü o kadın hastadır ya. Ruhsal yönden hastadır. Bakın piyasaya. Doğum yapmayan kadınların hepsi hasta ya. Kimisi ruhsal yönden hasta, kimisi organik yönden hasta. Niye? E çünkü Allah onu ana olmaya müsait yarattı ya. Siz onu fıtratın dışına çıkardınız. Ana olma özelliği için de yarattı Allah onu. Şu sorumluluk meselesine gelince... Bir cümlede bakın burada söyleyeyim. Arkadaşlar farz edin ki on çocuğunuz olsa ve bu on çocuktan dokuzu zararlı olsa, yani ahlaksız olsa, İslam'ı yaşamasa, bunlardan bir tanesi ciddi Müslüman olsa, namaz kılan, oruç tutan, İslam'ı yaşayan Müslüman olsa, dokuz çocuğun sorumluluğu sizin üzerinizde değildir. Eğer bu dokuz çocuğu Hazreti Nuh gibi Nuh'un oğlu gibi siz bozmadıysanız onlar bozulmuşsa ondan sorumlu değilsiniz. Allah buyurdu ki Sen ondan sorumlu değilsin ey Nuh dedi. O iman etmediyse sana ne bunda? O senin ehlin değildir dedi. Üzülmeyin. Dokuz çocuğunuz bozulsa bir çocuğunuz sağlam çıksa dahi o bir tane çocuk Müslüman çıksa dahi o bir çocuk sizin cennete gitmenizi sağlayacak. Çünkü başka bir hadisden hatırlıyoruz ki kişinin amel defteri kapanmayacak kimin? işte salih, evlat yetiştiren bir babanın. Öyleyse bu sorumluluk meselesi yanlış anlaşılıyor. Eğer beslenme denen şey söz konusu ediliyorsa ve bu beslenme denen şey modern dünyanın bize önerdiği beslenme ise vay halimize işimiz bitti. Amma zeytin bulduk zeytin, ekmek bulduk ekmek yiyeceksek o zaman hiç korkmaya gerek yok. Çünkü çocuklarımızın rızkını da bizim rızkımızı da Allah temin edecek. E, ben salih bir evlat yetiştiremeyeceğime göre öyleyse hiç çocuğum olmasın diyemeyiz bunu değil mi? Ben peygamber gibi bir çocuk yetiştiremeyeceğime göre, imam-ı azam gibi bir çocuk yetiştiremeyeceğime göre hiç çocuğum olmasın. Bu batıldır ya. Yani ben Karun gibi zengin olamayacağıma göre hiç malım olmasın diyen var mı içinizde? Yok değil mi? Ben dünyanın en güzel kadınıyla evlenemeyeceğime göre hiç evlenmeyeyim diyen var mı içinizde? Yok yine de evleniyoruz değil mi? Yine de mal sahibi oluyoruz değil mi? Öyleyse ben çok iyi, çok salih bir evlat yetiştiremeyeceğime göre hiç çocuğum olmasın demek batıldır. Bakın peygamberimizin hutbesi devam ediyor. Eyühen Ey insanlar, artık kısa kısa şöyle arz edeceğim, fazla teferruhata girmeyeceğim. Ey insanlar, اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ Bilesiniz ki müminler kardeştir. E ne olacak ya? Haydın birbirinizin yakanıza. Haydın birbirinizin çukurunu kazmaya. Haydın birbirinizin gıybetini yapmaya. Öyle mi? Yok. Ne diyor bakın? Allah da Kur'an-ı Kerim'de öyle buyuruyor. Ey müminler, bilesiniz ki, müminler kardeştir. Falan grup kardeştir değil. Falan yüzüptekiler kardeştir değil. Falan cemaat kardeştir değil. Müminler kardeştir. La yahillu li imri'in illa an tib min. Bilesiniz ki, kendi rızasının dışında bir Müslümanın malı Müslüman kardeşine haram kılınmıştır. Demin de arz etmeye çalıştım. Bir mala bakışın pisliğini gideriyor İslam, bir de cana bakışın pisliğini gideriyor. İki tane önemli unsur koyuyor. Malın izzeti, malın hürmeti, bir de canın hürmeti. Bu iki meseleye İslam dışı sistemlerin bakış açısını Allah'ın Resulü Hz. Muhammed Aleyhisselam gideriyor. Bu iki meseledeki pisliği gideriyor. فَلَا تَرْجَعَنَّ بَعْدِ كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْظُكُمْ رِقَابَ بَعْظٍ Ey Allah'ın kulları! Ben geldikten sonra, din geldikten sonra, kitapla tanıştıktan sonra, sünnetle tanıştıktan sonra, İslam'ı duyduktan ve öğrendikten sonra, Sakın birbirinizin boynunu vurarak eski cahiliyet dönemi, dönemine dönmeyin. Eski nifakınıza, eski şirkinize, eski şikakınıza, eski cahili anlayışlarınıza dönmeyin. Birbirinizin çukurunu kazarak, birbirinizin gıybetini yaparak, birbirinizin boynunu vurarak, birbirinizin yakasından tutarak sakın hal, eski günlere dönmeyin. Fe inni fikum... <Sessizlik> مَا اِنْ اَخَذْتُمْ بِهِ لَنْ تَظِلُّوا بَعْدَهِ Kitab Allah. Ey Allah'ın kulları, bilesiniz ki ben sizin aranızda bir emanet bıraktım. Ona sarıldığınız zaman, ona tutunduğunuz zaman, onun içindekiler istikametinde bir hayatı yaşadığınız zaman, ebediyen sapmayacağınız, hata etmeyeceğiniz, yanılmayacağınız, düşmeyeceğiniz, ben size bir emanet bıraktım. Kitab Allah. O da Allah'ın kitabıdır. Tabi peygamberimizin sünnetini de birlikte anlayacağız. Arkadaşlar öyleyse düşmemek istiyorsak, hata etmemek istiyorsak, adım başına bir direğe çarpmak istemiyorsanız, adım başına bir trafik kazasıyla karşı karşıya gelmek istemiyorsanız, adım başına bir ceza ödemek istemiyorsanız, Allah'ın kitabı ve peygamberin sünneti istikametinde bir hayat yaşamak zorundayız. Bilmeden İslam yaşanmaz. Arkadaşlar farz ki Türkiye'nin trafiğini tanımıyorsunuz. Türkiye'yi tanımıyorsunuz. Afrika'dan Muhammed'den çıktınız, Türkiye'ye geldiniz. Şu kapı kulede size derler ki Türkiye'nin trafik kurallarını biliyor musunuz? Eğer bilmiyorsanız size şunu tavsiye ederler. Ya arabayı kenara çek Türkiye'nin trafik kurallarını öğren öyle yola çık ...ya da dön git derler Bizim yapmamız gereken iki şey var. Eğer gerçekten zor geliyorsa... ...o trafik kurallarını öğrenmek... ...dönüp gideceğiz memleketimize. Girmeyeceğiz Türkiye'ye değil mi? Çünkü trafik kurallarını... ...öğrenmeden yola çıkılmaz Türkiye'de. Niye? Çünkü adım başına... ...bir trafik kazası yapacağız demektir. Adım başına ceza ödeyeceğiz. Hatta hayatımıza... ...Allah korusun... ...kast edeceğiz demektir. Yapılması gereken şey ne? Ya dönüp gideceğiz... ...ya da arabayı bir kenara çekeceğiz trafik kurallarını öğreneceğiz. Ondan sonra yola çıkacağız. İşte İslam da böyle. İslam'ı yaşamak mı istiyorsunuz? Müslümanca bir hayat mı istiyorsunuz? İşte onun kitabı, Kur'an. İyi arabayı kenara çekeceksiniz. Bismillah deyip, Fatiha suresinden başlayacaksınız. Allah sizden neleri istiyor? 6666 ayetiyle Allah sizin adınıza hangi kulluk maddelerini almış, nasıl yaşadığınız zaman cennete Nasıl yaşadığınız zaman cehenneme gidersiniz. Bütün bunları öğrendikten sonra yola çıkacağız. Trafik kazası yapmayacağız. Hata işlemeyeceğiz. Allah korusun cehenneme gitmeyeceğiz. Allah'ın Resulü bir daha soruyor sahabesine. Size tebliğ ettin mi? Sahabe-i Kiram bürleyi veriyor. Te tebliğ ettin ya Resulallah. Allahümmeşred. Sen şahid ol ya Rabbi. Sen şahid ol ya Rabbi. Devam ediyor Resul-i Ekrem'in hutbesi. Eyühen nas! İnne rabbakum vahid. Bilesiniz ki ey insanlar sizin Rabbiniz tektir. Ve inne ebâkum vahid. Bilesiniz ki babanız Adem'de de tektir. Ve kullukum li âdem ve âdemu min turab. Bilesiniz ki hepiniz Adem'densiniz. Adem de topraktan yaratılmıştır. Ekremakum indallâhi etkâkum. Yine bilesiniz ki Allah katında en ikrama layık olanınız, en üstününüz, Allah'tan en çok korkanınızdır. Beyaz olan değil, Konyalı olan değil, uzun boylular üstün değil, filan aileye mensup olanlar üstün değil, Türkler değil, Kürtler değil, Araplar değil. Ancak Allah'tan en çok korkanlar üstündür. وَلَيْسَ ala عَلَىٰ اَعْجَمِيِّنْ illa bit takva Yoksa ne Arap'ın aceme, Arap olmayana ne de Arap olmayanın Araplara ne beyazın siyaha karşı bir üstünlüğü yoktur. İlla bit takva. Üstünlük ancak takva iledir. Kim Allah'tan daha çok korkuyorsa, kim Kur'an'ı ve sünneti daha iyi biliyor ve yaşıyorsa işte Allah katında üstün odur. Aziz odur, kerim odur. Cenab-ı Hak Celle ve Hazretleri cümlemizi ve cümle ümmeti Muhammed'i rızasından ayırmasın. Allah azmımızı çok kabul etsin inşallah. Bundan sonraki derslerimizde inşallah kaldığımız yerden devam ederiz. Allahu Teala Hazretleri Kur'an'ı anlamayı, Kur'an'ı fehm hayatını aktarmayı cümlemize nasip ve mukadder eylesin.